13. lema Ağud billehi min racim sırrına dairdir. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Vakur Rabbı ağud bika min hamazatı şeyatîn ve ağud bika Rabbı an yxdurun. Şeytan dan sırrına dairdir. 13 işareti yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette. Yirmi altıncı söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret sual: Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem Hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyit ve müşevik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri, ehli dalaleti tenfir ettikleri halde, hizb şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak, her vakit şeytanın şerrinden Cenabı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El-Cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyet-i mutlaka ile dalalet ve şer, menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır ve ekseriyet mutlaka ile hidayet ve hayır, müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki, yirmi adamın yirmi günde yaptığı bir binayı, bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin ile vücudu devam eden hayat-ı insan, Hâlık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde, bir zalim, bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Onun için et bu eshel, durubu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvet ile pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalası var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler vel akibetu lil muttakin sırrı ile ebedi bir sevap ve menfaat ile o zarar telafi edilir. O kalaimetin o hisn-ı hasin ise şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ve sünnet-i Ahmediyedir Aleyhissalatu vesselam. İkinci işaret sual. Şerri i mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alerıtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı hakkın rahmet ve cemali, bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. el cevap. Şeytanın vücudunda cüzi şerler ile beraber birçok maksadı hayriye i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyeti insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. Ve o muameledeki terakki zembereyrin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücudu ile olur. Yoksa, melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nev'inde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüz'i gelmemek için bin hayrı terk etmek, hikmet ve adalete münafidir. Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, Elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefs ve şeytanlara karşı mücadedeyle ile yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren ve tenvir eden on insanı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşarat nevinden sayılacak derecede süfli ehli dalaletin küfre girmesiyle İnsan neviine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet-i ilahiyye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takbadır ve siperiniz Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın sünnet-i seniyyesidir ve silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfsı ilahiyeye ilticadır. Üçüncü işaret, Sual. Kur'an-ı Hakim'de ehl dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşid ediyor ve onun cüz'î bir hareketi için binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyor ve müflis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? el cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete sülük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiil ile çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemi ile alakadar bütün vazifedarların semere-i ve netici amellerinin mahvuna ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı o asiden o gemiyle alakadar olan bütün rayiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor ve onun o cüzi hareketini değil belki o hareketin müdhiş neticelerini nazara alarak ve o sahibi zişanın zatına değil belki rayiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de sultana ezel ve ebed dahi Kürey arz gemisinde ehli hidayet ile beraber bulunan ehli dalalet olan hizb-ı şeytanın zahiren cüzi hatalarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve vezayifi aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim tahşidat etmek Aynı belagat içinde mahzı hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır ve mutabıkı muktezai haldir ki belagatın tarifidir ve esasıdır ve israfı kelam olan mübalagadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir hareketle çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kalaya iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman o çelik ve semavi kale Kur'andır. içine gir, kurtul. Dördüncü işaret, Adem şerri mahz ve vücut hayrı mahz olduğunu, ehl tahkik ve ashabı keşf ittifak etmişler. Evet, ekseriyeti mutlaka ile hayır ve mehasin ve kemalat vücuda istinad eder ve ona râci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa, esası sübûtidir ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi Adem'dir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Çendan sureti zahiri de müsbet ve vücudi de görünseler esası Adem'dir, nefidir. Hem bil müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün edzasının mevcudiyetiyle takarur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inhidamı bir rüknün ademiyle hasıl olur. Hem vücut her halde mevcut bir illet ister. Muhakkak bir sebebe istinad eder. Adem ise ademi şeylere istinad edebilir. Ademi bir şey madum bir şeye illet olur. İşte bu iki kaydiye binaendir ki. Şeytanı insü cinnin kainattaki müthiş asarı tahripkaraneleri ve envâ-ı küfür ve dalâlet ve şer ve mehaliki yaptıkları halde Zerre miktar icada ve hilkate müdahaleleri olmadığı gibi mülkü ilahi de bir hisseyi iştirakleri olamıyor ve bir iktidar ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil belki terk ve atalettir. Hayrı yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mehalik ve şer, tahribat nevinden olduğu için, illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Belki bir emre i ile ve bir şartın bozulması ile koca bir tahribat olur. İşte bu sır, mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki, kainatta yezdân-nâmî ile bir hâlık hayır, diğeri Ehriman namı ile bir halıkışer itikad etmişlerdir. Halbuki onların Ehriman dedikleri mevhum ilah-ı şer, bir cüz-i ihtiyariyle ve icadsız bir kesple şerlere sebebiyet veren malum şeytandır. İşte ey ehl-i iman! Şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihazat-ı tamiriyeniz istiğfardır ve euzubillah demekle Cenabı Hakk'a ilticadır ve kalanız sünnet-i yedir. Beşinci işaret. Cenabı Hak kütüb-ü semaviyede beşere karşı şu cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşat, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehli iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-ı şeytanın Mükafatsız, çirkin, zayıf desiselerine karşı mağlup olmaları, bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken, Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَع۪يفًا sırrıyla, şeytanın gayet zayıf desiselerine kapılıp, Allah'a isyan ediyor, hatta benim arkadaşlarımdan bazıları, Yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana karşı da fazla hüsnü zanlı ve irtibatı varken kalpsiz ve bozuk bir adamın ehemiyetsiz ve riyakarane iltifatına kapıldı. Onun lehinde, benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Allah dedim. İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan idi diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim. Sonra sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti, karanlıklı çok noktaları aydınlattı. Onur ile lillâilhamd hem Kur'an-ı Hakîm'in azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu, hem ehli imanın desaisi şeytaniyeye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını, hem günah-ı işleyen küfre girmediğini, hem Mutezile mezhebi ve bir kısım hariciye mezhebi günah-ı kebair'i irtikab eden kafir olur veya iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini hem benim o biçare arkadaşım da yüz yüzlerce hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünkü Sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüzi bir emri ademi ile insanı mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i ve gadabiyye ise şeytan desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedirler. İşte bunun içindir ki Cenabı Hakk'ın gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli azamla ehli imana teveccüh ediyor ve Kur'an-ı Hakimde peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı ihata eden rahmeti vasiasını melce ve tahsüngah gösteriyor ve festeiz emriyle اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ kelimesini siper yapıyor. Altıncı işaret, şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki, bazı hassas ve safi kalp insanlara, tahayyülü küfriyi, tasdik küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdik suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet şirkin hatıraları hayaline gösteriyor ve imkân-ı zâtîyi, imkân-ı aklî şeklinde gösterip, imandaki yakînine münafî bir şek tarzını veriyor. Ve o vakit, o biçare hassas adam, kendini dalâlet ve küfür içine düştüğünü tevehhüm edip, imandaki yakîninin zâil olduğunu zanneder, ye'se düşer, o ye'isle şeytana maskara olur. Şeytan hem ye'isini, hem o zayıf damarını, hem o iltibasını çok işlettirir, ya divane olur, yahut, her çibâdâbât der, dalalete gider. Şeytanın bu desisesinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu, bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi, burada icmalen bahsedeceğiz. Şöyle ki, nasıl ki, aynede yılanın sureti ısırmaz, ve ateşin misali yandırmaz, ve murdarın aksi telvis etmez. Öyle de, hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri, ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tagir etmez, hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki, tahayyülü şetim şetim olmadığı gibi, tahayyülü küfür dahi küfür değil ve tasavvuru dalalet de dalalet değil. İmandaki şek meselesi ise imkan-ı gelen ihtimaller o yakîne münafî değil ve o yakını bozmaz. İlmi usul-i dinde kavayidi mukarrer edendir ki innel imkan-ı la yunafi'l yakin-i ilmi. Mesela Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakînimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun ve batması mümkinattandır. Bu imkânı ı zati madem bir emareden neşet etmiyor Zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Çünkü yine ilmi usul-i dinde bir kaide-i ki la ibrate lil ihtimalil gayr-i nâşi an delilin. Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimal-i zati ise bir imkan-ı zihni olmaz ki şüphe verip ehemmiyeti olsun. İşte bu desilse şeytaniye maruz olan bir cahil adam hakayık imaniyeye yakînini Böyle zati imkanlar ile kaybediyor zanneder. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkanı zatiye hatırına geliyor ki imanın cezmu yakînine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder, zarara düşer. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lünnesi ciyetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve ademi rızası delildir ki, o sözler kalbinden gelmiyor, belki lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam, ye'se düşüp helakete gider. İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü'minin tahassüngâhı, muhakkikîn asfiyanın düsturları ile hudutları taayyün eden, Hakiki imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir ve ahirdeki desiselerine karşı istiaze ile ehemmiyet vermemektir. Çünkü ehemmiyet verdikçe nazarı dikkati celb büyür, şişer. Mü'minin böyle manevi yaralarına tiryak ve merhem, sünnet-i seniyyedir.